Haydi Yusuf çalış. Boşa getirdik lan seni? Siz bohan membel boy. Membel. <gülüyor> Şu <gülüyor> oğlum, havadan götürüyor ya senin o kadar kaçıboşa boşamıyor. <gülüyor> Allah tamam tamam. <gülüyor> tamam şaka. <gülüyor> Abi o makine var ya senin tam nasıl bir modda gösteriliyor tamam, muyum? Minik tatlı Japon turist. Bu <gülüyor> mu? Şimdi hocam bu şekilde oturunca bir de önde Halis'i görünce bir fukra aklıma geldi. Anlatayım ister misin? Tabii ki tabii ki şöyle yapalım vereyim anlatayım. Şimdi teyzenin biri belediye otobüsünde arkaya oturmuş. Şoför <gülüyor> böyle işte tam eliyle uzatmış. Şoföre sürekli fındık veriyormuş. Şoför yiyormuş, veriyormuş, yiyormuş. Şoför tabii halinden memnun. Arkadan sürekli fındık geliyor, yiyor. Fındık geliyor, yiyor. Teyzeye merak etmiş, sormuş. Teyze demiş. Hep demiş bana veriyorsun demiş. Sen niye yemiyorsun demiş. Teyze de demiş ki evladım benim dişlerim yok. Sadece bu fındıkların dışını çikolatasını yiyebiliyorum demiş. <gülüyor> Teyze ne yapmış fındıkları? Teyze <gülüyor> çikolata, çikolata <simdi. gülüyor> Çikolatalarını yemiş, dışının çikolatalarını. Çünkü dişi kesmiyormuş. <gülüyor> Evet videoda izledik sen teyze çok dua ettik Allah razı olsun. Ya yavrum çekmişler gençler böyle ha. sizin gidiyerdiler. Buraya oturdular. <gülüyor> Dedi bize bizim durduğumuz yerde dediler. Çok vasi bir yer dediler. Burayı Allah'a kebdediler. Onun zittle onları yolu getireceğiz de. Biz benim, benim gönlüm ettiler. Ay maşallah de. ya. Çok insan bizim etrafımızda senin videonu izlemiş teyze. Çok Güzel sonuçlar oldu yani. Allah kabul etsin yaptığımız. Ya i̇şte. İstada anlatmış olduk bunları. Yani. Evet. Istat. Çok kişi duydu. Çok kişi duydu. Ha öldü. Bir sebeple her tarafı ilan ettiler. Ayol. <gülüyor> <oğlum>. Ayol <gülüyor> oldu işte. Ya, ya. Ne zulümler çekilmiş. Herkes öğrenmiş oldu. Ya. Yelerdir. Çok gel şart. geldiler mi videodan sonra teyze bizim gibi? Ya Ahmet'le gelsinler bir de ninene bu zıbıcı edecek. Vallahi vallahi. Sen <gülüyor> burada yaşıyorsun teyzem herhalde? Bora, Bora. He, iyi. Tomobimi. Doğum Tomobimi mi? Herhalde meyve sebze satıyorsun ne diyorsun. He, biraz yemediler varmışlar da. Bunları biraz satmıyorum. Alalım, su satıyorum. Eyvallah, eyvallah. Ha. Biz e, biz de elma da bakıyorduk da. Bize de satar mısın teyze? Satarın, alırsınız, satarın yani. Alırız. Buyurun, alın. Yen, alın, yen. Zaten ye, şimdi arkadaş var birkaç tane alalım ki yiyip, toplu yiyelim şimdi ayrı yemiyor. Yem alın yem hadi alın Ne olacak? Para mı? Yok yok. Hepsi hepsine kadar? Hepsi öyle yine tamam, yiyeceğiz de ne kadar? Aa parasız Ya olur mu olmaz. <gülüyor> <gülüyor> olmaz. Biz alacağız teyzem. Peki <gülüyor> <deli>. güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok çok çok ben çok, çok yemekte onu yesinden devirdim. Yiyeceğiz. Tamam, tamam yiyeceğiz Biz Yiyeceğiz onu. Ama çok değil. Yok çok değil. Yok teyzem. yok. Çok adam yiyecek. Hepsini ancak <gülüyor> tamam, Çok değil. Olsun çok. Ben kadar... Yok tamam. Yok yok, yok. Yok yok yo, yo, bundan ki tamam. bu. Teyzem ben tamam. Ben onun hakkından fazlasını. Gerçekten. Onun üstü varsa üstüne gelenlere ikram edersin oradan sayarsın. Öyle Biz de sevabı girmiş olur. Talebe malebe gelir, onlara elma ekran edersin. Daha güzel olur. olur. Daha güzel olmaz mı? Bir talebe gelse. Siz buradan siz ikramı yedin. Tamam, hadi iki, iki de elma alıyorum. Tam oldu. İki alamadım. Üç aldım. Olmaz. Yok. <gülüyor> olmaz. Ben kimsenin hakkımı ben gidiyorum bari. Yolcu yürüyorum. Neyse tamam, tamam. Tamam ben elma alacağım. Elma olmaz. Tamam, bol olur. elma alacağım. Elma Tamam, tamam. Şimdi yani tam, bir de de alayım, tamam. Yok yok, yo. yo, Tamam işte, on on yirmi. Ya, on olmaz onlar. <gülüyor> ben onları beşerler el veriyorum. Olur mu ya? Biz, bizim şehirde elli lira bunlar ya. Hayır, <gülüyor> <yok>. Bu <şehir gülüyor> tamam. Tamam tamam. Yok aldık baya aldık. Bak Göz bunları sen. aldık, bunları. Dur dur oldu Vallahi. mu? Oldu, oldu gerçekten oldu. oldu. Bak beş on on beş yirmi, tamam oldu. <gülüyor> Eyvallah bakarım. Oh şu şu ben şu an. Yok yok yok yok. Tamam. Beşler el alındı. Yok. Hallettik. Tamam. Allah razı Allah razı olsun. Teycem ismin neydi? Zehra. Zehra teyzem. Helal edin. Sen, sen helal et. Helal olsun. Helal olsun. Bizden de helal olsun. Helal olsun Zeyrat sen teyzem. helal olsun. Allah razı olsun. Ben yoluyum bari. Haramı girmeyelim. Helal Helal olsun. Ne helal olsun. Ne helal olsun. Sol çocuk var mı Zehra teyzem? Ha, Bir tek kızım var. Ha, o da buralarda herhalde. Ha, O ha. dükkanı aldılar. Onları. Ha, iyi. Orayı yaptılar. Sen burayı seviyorsun herhalde. Buradasın sürekli. Kapı önünde. Ben Canım sıkıldı. Buraya çıkardı işte. Elan geçerli muhabbet. Elma. İşte Onlar sizin gibi geliyorlar. Aç orta. İyi, Allah razı olsun. Alıyorlar eylesin. bir şeyler. Yazın çoğu olur. Bahçılarımız var. Hı. Biraz bahçılarımız Buraya getirilir. Getiriler Ben bunu Alıyorlar. Gelen de alıyor. Allah razı olsun. Ben öyle bağlı mağlı vermem. Hakkım neyse. Oh. Hey Allah. Yaş kaç Zehra teyzem? Yaş yani bayağı sötsen yedimi sötsen gösteriyorsun ya. Hı hı hı hı hı hı hı hı hı hı hı hı hı Kimsenin hakkını yemedim. Çok, Çok şükür. şükür. Çok şükür. Elhamdülillah. Kimseydi müştacı olmadı. Ne Çok güzel. şükür. Benim beyim öldü. Ondan onun açıklığı bahru kaldı bana. Allah bir, bir merkez olsun. Bir de hayırlı evladın var. Tamam bir de hayırlı evladın Elmaların var. Onlar getiriyorlar. Ben, getiriyor. ben gidemem. Üstada da komşusun. Ne güzel. O, Afiyet olsun. O, İnşallah öte dünyada nasıl olur? İnşallah. İnşallah. Bekat edelim. İnşallah. Konuşularım değil zaten. Çok severdi konuşularını. Kışın zor olur. Burası kış çoğulur. Değil mi? Bu mahalle hep odununu yıkardık. Biz vardı. Ah, onu, onu hiç şey edemez. Allah Allah. Ya, buradan gidiyormuş. Şey ettim madem elimi öpeyim. Hoş bir dua et dedim. Söyle etti. Siz de bana. Siz de bana dedi. Ben size yapar her zaman. Ha, siz de bana. Dirseğini veririz. Dirsekten öptürdü değil mi? Hadi. Allah Allah Allah. Dirseğini öptürdü şurada. Önünü kestirdi şurada. Allah Allah. Mübarek. Nur şimdi yazsın. Amin. Amin. Ama işte eziyetinden geldik. Eziyetinden gitti. O zaman öyleydi. Maalesef. Allah yarın mühtemadan, iftiralardan korusun. Amin, amin. Sus sus. Iftira attılar devamını. Devam. lar hop. Dörtler bana hop ama ne canlarım bekleyip duruyorlar. dönemler geçti. Ne ben söyleyeyim sen söyle. Değil mi? Onlar zaten cennete öyle kazanıyorlar. Değil mi? Çileyle dertle. He. Peygamber Efendimiz'den başlıyor. Hepsi de öyle. Hamza'sı, Yahya'sı, hepsi onlar hep öyle eziyetle geçmişler. Erenler, evliyalar. İşte o da öyle eziyetle gitti. Bir üç gün, bir iki üç sene mendilersiz. Affediyor. Allah Allah'a ibadet ezenle. O da buraya geldi. Sabah kadar oldu, okudu. Çinelerin başında değil mi? He, burada. Orası üç çeba yıkıldı. üç Üsteyi bu köylü yaptı. Üst sefer yıkılar orayı. Devlet, millet, hükümet yıkılar. Köylü sahip çıktı ama Seyza Teyze. Sahip çıktı ama köylü de korktu. Götürüyor herhalde. Götürüyor herhalde. Bir kış odununu götürlerdi. Ekmek aç bile almazdı. Hiç kimseden bir şey almazdı. Parasıyla az bir parayı aldı. Değil i̇şte saat fazla yiyip pişmez ki zaten. Tüt, yoğurt, yumurta aldı, uyudu, ekle. Burada köy fırını vardı annemin, Oradan aldı, ekleyin. Allah Allah. Bayram geliyor, alı güzeldi. Ben ölüyüm... Senin annenin miydi Zehra teyze fırın? He. He. Şu. Ceng, diren oldu yerdeydi. Haa. <gülüyor> <gülüyor> Rübeğder. Risale-Nur'u yazmış. Ekmekci Rübeğir yazmış. Arapça. Kızlar İstanbul'dan bana telefon ettiler. Yeğenlerim var orada. Hala, bu ekmekci Rübeğir kim? Haa. Bu benim annem dedim. Yavrum dedi. Bizim, bizim halamız. Halamız yavrum. O işte. E bu risale-yazmam yaz, yaz, dedi. Yaz ayar. Ola. Cık cık Allah Allah. Ben cık demiş. Bayramı benim dibime gömün demiş. cık çok seviyorum. Bayramı geri alırım. Ekmeğini ekserim. Buraya ne gelmişsiniz. Neremsiniz bilmeyelim. Mersinliyiz Zehra Teyze. Buradan şöyle çıkıp camiye. Buradan kabrıçtan bir ziyaret için. Olur. Olur Zehra Teyze. Bayram, bayramın içiyesi veririm. Tamam. Tamamdır inşallah Zehra Bey. Inşallah. Bir. Allah razı olsun her şey için. Amin. Var mı bizden bir isteğin arzı Zehra Teyze? Sizin sağlığınız yeter yalnız. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Allah hayırlı günler versin. Amin. Heh. Benim bayramı benim dibime görmeyeceğim. Allah Allah. Orayı ziyaret edin. Olur ekler. Burada kimse yok. Burası da iyi ziyaret yeri de. yoksa. ufak. Teyze ben 6-7 yıl önce gelmiştim. Burada yürünemiyordu bile kalabalıktı. Artık hiç kalabalık yok değil mi? <gülüyor> yok artık. yok. Yok yok. Allah hayır inşallah. Yok yavrum. Yok yavrum her Değil mi? Maalesef. Yok yavrum. Tamam. Polisler de geliyor buraya, her şey geliyor. Belli olmuyor, kim ne olduğu belli değilse. De yani. Doğru. Korkuyoruz. Konuşmadan korkuyoruz. Ne bir adam birini ne diyor, böyle diyor, ağzımız donuşacağız ama diyor, ağzımız bantlı diyor. Ağzımız bantlı. Gidelim ya, bugünler geçer. İnşallah. İnşallah Zeyra İnşallah. Allah bunları bunu yorlandı yolda bırakmasın inşallah. Amin, amin. amin. Allah yardımcılar olsun, hepiniz. Allah razı olsun Zehra teyzem. Çok kıymetli. İnşallah. Allah emanet olsun Zehra Teyzem. İnşallah hadi iyi bak inşallah. Ellerinden öpmüşüz. İnşallah. Selametle. 50 Hayırlı günler. Zehra teyze. Allah hayırlısını versin her şeyin hayırlısı. Amin. Amin ezme olsun. Hadi in güldüğün. Selametle Zehra Teyzem, Sağ ol. Seni unutmayacağız Zehra teyzem. Sen de bizi unutma evladım bil. İnşallah. Evladım hadi inşallah. Allah razı olsun. Selametle. Ama teyzem o video sayesinde herkes gerçekleri öğrenmiş çok iyi oldu ne Ben olurum. Daha daha neler var, neler de? An diyorlar. Manzeyiz. Manzeyiz. Hadi gül gül. Hadi selametle zeyrat edeceğim. Dur, çiğ mü Aynen boşver. Allah Allah. Kurban olduğum ya. Şurada dışarı, şurada oturmuş ha Ya niye burayım? <gülüyor> Bu kadar eski bir yapı bu kadar güzel gözükür mü güzel etafetliymiş. bak ne diyor medrese usulünce hiç olmazsa 15 sene tahsili ilim lazım geliyor ki akaide diniye ve ulum-u tam elde edilsin 15 yıl medrese ilmi islamın tam vakıfı olabilmesi olduğunu o zaman da Said'de değil harika bir zeka veya bir manevi kuvvet, belki bütün istidat ve kabiliyetlerinin haricinde bir tarz-ı acip ile 1-2 sene saf ve Nahim mebadisini gördükten sonra 3 ayda gayet acip bir tarzda 40-50 kitabı güya okumuş ve icazet almış gibi bir halet göründü. 3 ayda normalde 15 yıl. Bu hal 60 sene sonra doğrudan doğruya gösterdi ki, o vaziyet ulûm imaniyeyi 3-4 ay gibi gayet kısa bir zamanda ellere verilebilecek bir tefsiri Kur'an'ı çıkacak ve ve o biçare Said'de onun hizmetinde bulunacak işaretiyle hem bir zaman gelecek ki, değil on beş sene, belki bir senede bile ulûm-ı imaniyeyi ders alacak medreseler ele geçmeyecek ve azalacak bir zamana bir nevi işareti i gaybiye gibi manalar hatıra geliyor, on beş yıl medresenin. Hatırlıyor musunuz? Hani iki metodur, üçü var diyoruz, üç yılda, on beş yılda. On beş yılda medresenin yine başka bir yerden gidiyorsak on beş evet. yılda diyor. Değil mi? Ne diyor? Anlayarak ve kabul ederek. Kabul etmek istedir. İnatılaşmayacağım, kabul edeceğim. Evet. Ben şeyde yine yaşadım ya, mesela haylihanemi işte bir yıldır iken Hayal'in telefonu vardı ve her türlü soru geliyordu ve hamdolsun cevaplıyorduk yani. Değil mi? Çok Daha da bir Yani bir yıl İslam'ı araştırmaya başlayalım, bir yıl olmuş ama bir yılken iken telefona evet. bir sürü soruya yanıt veriyorsun. Aynen öyle. Yani bu asırda böyle mozur aklı karıştıracak sualler oluyor. Onlar için gerçekten birkaç ay İslam bir insan vakit geçirse milletin boğulduğu sular o vakit geçiren kişinin topunu dahi ıslatmıyor. Evet. Ama burada el-i insaf cihette, yani felsefenin o kör topal gözlüğüyle değil, el-i insaf cihette vakit geçirmesi icap ediyor. Orası elzem. 6 yıl önce gelmiştim de işte adım atacak yer yoktu o zamanlar. Hep insanlar akın akın gelip bakıyordu buralara. Şu an Buyur. sükunet üzücü geldi bana yani. İnsanların burayı merak etmemesi, gelip görmemesi. Üzücü bir şey. tekstil edilen bir kitap yine bir adamın kalemiyle yazılır. O kitabın nakışları, harfleri kendisinden sübürlenmez. Şatip de o kitabet sanatı içinde değildir ve illa intizamdan çıkar. Öyleyse masnûn nakışları kendinden değildir. Ancak kudret kalemiyle kaderin takdiri üzerine yazılıyor. İllâ el-Teâlâ, el-Fâtiha, Köşede ölülür be. Ha Sinan. kadar acık. Bunu Balla'da unutabilirsiniz. Hmm. Taktım helaldir. <gülüyor> hani yok unuttum yola çıktım. Helaldir. <gülüyor> Buradan odun toplarım. İçeride de bir soba vardı. <gülüyor> <gülüyor> Sıkmaca yok Eheheheh <gülüyor> Eşlerden <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aleyküm selam. çok güzel olmuş yani. yani çok güzel yapmışlar. Allah yapana elinden razı olsun. Amin amin, amin amin. Tam ders alkası gibi değil mi kütükler? Evet abi. Özellikle her yere kurmuşlar ki gelen giden bize okuma yapmıştık o zaman. Haa okuma yapsın diyor. Hmm. Ne güzel. Ya acayip bir rüzgar var. Böyle sanki yüzüğünü okşuyor farkında mısın? Hani o alıp hayallere götüren rüzgar eser ya filmlerden. Onun gibi. parçanın 119'u mu dedi 109'u mu dedi? 119. 119 parçası o barla da o evde yazılmış yani. Akıllara zarar bir şey değil mi? 130 parça var zaten 119 o evde. Efendim abi? 6 yılda yazılmıyor. Evet. Barla, Millet-i İslami'nin hususan Anadolu halkının başına gelen dehşetli bir dalalet ve dinsizlik cariyanına karşı Kur'an'dan gelen bir hidayet nurunun, bir saadet güneşinin tülü ettiği beldedir. Barla, Rahmet-i ve İhsan-ı Rabbani'nin ve lutfu Yezdani'nin bu mübarek Anadolu hakkında bu kahraman İslam milletin evlatları ve alem-i İslam hakkında hayat ve mematlarının, ebedî saadetlerinin medarı olan eserlerin eman ettiği bahtiyar yerdir. Burası tarihçi hayattan, Barla hayat kısmından. Cennet bahçesi. Lisanur külliyatından olan sözler isimli eser. 28. Sözü Barla'da 1926-34 yılları arasında Türkçe olarak telif edilmiştir. Cennete dair olan 28. Sözün, çok ilginç ya bu hafta da burayı okudum o, şimdi geldi aklıma Allah Allah. Cennete dair olan 28. Sözün telif edildiği bahçe, bura yani merhum Süleyman Kervancı'ya aittir yani Sıddık Süleyman'a. Bediüzzaman'ın ifadesine göre bu Risale 1 veya 2 saat zarfında orada yazılmıştır. 28. söz. cennet bahçesi. İnanılmaz değil mi? Nur talebelerin rezinde Sıddık Süleyman olarak bilinen merhum Süleyman Kervancı 1898 yılında Barla'da doğdu ve 1965 yılında yine Barla'da vefat etti. Kabri de Barla'dadır. Üstad 1926 yılında Barla'ya sürgün edildiğinde onunla tanıştı. Kiminle? Sıddık Süleyman'la. Ve o da Bediüzzaman'a talep oldu. Üstad Barla'da kaldığı 8 yıl boyunca ona sadakatle hizmet ettiği için Sıddık unvanı aldı. Sıddık Süleyman'ı Risale-i Nur'da fikir ve hisselerine ait birçok mektup bulunmaktadır. Barla'da cennet bahçesi Risale-i Nur'da şöyle bahsedilir. Bu dere bahçesi gibi şu Barla bağ ve bahçelerin her birinin ayrı ayrı maliki bulunduğu halde Barla'da gıdası itibariyle ancak bir avuç yeme malik olan her bir kuş, her bir serçe, her bir arı bütün Barla'nın Bediüzzaman'ın bağ ve bostanları benim nüshetgahım ve gahımdır diyebilir. Barla'yı zapt edip daire-i mülküne dahil eder. Başkalarının iştirakı onun bu hükmünü bozmaz. Garip bir hükmetim. Abi. Üstad Bediüzzaman'ın Barla'ya sürgün edildiğinde kaldığı ev bugün ziyaretçinin akınına uğruyor. Aslında tam bugün uğramıyor. Eskiden bugün uğruyordu. Meşhur çınar ağacı ise yaşlanmış olmakla birlikte yine dimdik ayakta. Az önce evinde gördüğümüz. Çınar ağacındaki zikir kulübesi de üstadı hatırlatan bir başka gerçek. Geceleri evrat gündüzleri değil mi? Zikrediyoruz eskiler. Ziyaretçiler burada hem dinlenip hem de o günleri iade ediyorlar. Evin girişindeki levhada şu not yazılmış. 6 vilayet genişliğindeki manevi medrese düz zehranın çekirdeği ve birinci medresesi olan ve 8 sene ikamet ettiğim ve risale Nur'un telif merkezi olan bu evimi bu medrese-i nuriye olarak vakfettim. Nisan 1954. Şahitleri de var. Zübeyir abi, Ceylan abi, Sungur abi. Yani şey abi sekiz yıl kalmış altı değil. Hmm. Şahitler de var ha. Altına imza atıyorlar yersel mektuplarında. Bediüzzaman'ın Barla'daki talebeler arasında iki Süleyman vardır. Biri Sıddık Süleyman yani kervancı dediğimiz. Burada olan yani bu bahçedeki. Diğeri de Mübarek Süleyman, Köste Süleyman diyorlar ona da. İşte Mübarek Süleyman'la ilgili mektuptaki şu bahsi Nur tepesinde okumak ayrı bir haz veriyor. Sonra hiç münasebeti olmadığı halde bir bahane yokken ikimiz yani Mübarek Süleyman ile birlikte yürüye yürüye bir dağın tepesine çıktık. Hatırlıyor musunuz burayı? İbrikle bir parça su vardı. Bir parça şekerle çayımız vardı. Dedim kardeşim bir parça çay yap. O ona başladı. Ben de derin bir dereye bakar bir katran ağacı altında oturdum. Müteessifane şöyle düşündüm ki küflenmiş bir parça ekmeğimiz var. Bu akşam ancak ikimize yeter. İki gün nasıl yapacağız? Bu safi kalp adama yani mübarek Süleyman'a, köse Süleyman'a ne diyeceğim diye düşünmekteyken birdenbire başım çevrilir gibi başımı çevirdim. Gördüm ki koca bir ekmek katran ağacının üstünde dallı. Içerisinde bize bakıyor. Muhtemelen devamında da Fes Allah dedim demiştir. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> Elhamdülillah. Aliyans senin tepede yok kardeş. Denedim ama bir olur mu diye. Bende ağaç bile yok. Daha mahsuz. Gir seninkine ekmek yerleştirmek için Bulumdan bir şey takmak lazım. Uğraşmak, lazım. Uğraşmak lazım. Enes senin üstünde ağaç var ama saçından göremez. Aslan sen bakarken uyursun. <gülüyor> ben ekmeksiz yaşarım hocam. <gülüyor> Çok güzel yermiş ya. Hay gidi hay. Evet. Kalkalım mı ağlar? Allah, Bismillah. Allah. Bismillah. Lokumcu Ahmet abi'miz. Ay, ay, ay, ay. Ahmet abi kartal mıyız? Beşiktaş. Beşiktaş. Beşiktaş. Beşiktaş daha Beşiktaş. Allah razı olsun. her zaman böyle Allah razı olsun. As şiveli abi şöyle anlat ama ya. Şiveli anlatmak şimdi. Evet. Hoş geldiniz galip. Biz bunu saymıyız galip. Bir dahakine bize misafir olun galip. İyi için galip israf etmeyin galip. Cuma hutbesi orası. Allah razı olsun. <gülüyor> o zaman çok cami caminizsin yardı. Allah razı olsun Her abi abi. Bekliyoruz. Biz çok memnun olduk. Sayyid Nursi'nin orada kaldığı yer ve o şeyin manevi bir özelliği de orada namazını kırıp tekrar camiye gelip gittiği yer. Arasında hemen Oo. böyle bir, bir şey var. Bir avlu kadar bir yer var. Aynı zamanda imaret Camisi'nde de hapiste kaldığı dönem o camide çoğu sabah namazını gelip görenler olmuş yani. Hapiste kaldığı halde imaret camsı namaz kılmış. Evet. Ve evet. oranın suyunda işte abdest aldığı su, şadırvanın bir özelliği içerideki hoca Kur'an okurken şadırvanda siz abdest alırken onu duyabiliyorsunuz. Allah Allah. Kadar yani ses sistemini uzman yapmış. E, Gedikahmet Paşa yapmıştı. 1453 İstanbul'un fethi. 1457'de de Gedikahmet Paşa, Fasultan Mehmet gönderip buraya cami, hamam ve medrese yaptırmış. Şu bir arada. Hı. Hmm. E, bir özelliği de o. Aynı evet. zamanda da kayı boyu. E, şimdi Diliş Ertuğrul'da geçiyor. O kayı Boyu'nun geçtiği Kütahya, Domanist, evet, yapıyor. Evet. Kayahan. Bakın Kayahan. Kayahan bizim ilçemizdir yani. Evet. Bu bölgede yani diriliş de burada olmuş, kurtuluş da burada olmuştur. Evet. Hageefendi şimdilik var. Oranın da bir özelliği. Yüzbaşı Hageefendi verdiği sözde yerine gelmesin. için, askerler biz deyip, paşanın huzura çıkamayız diyor, kendilerini vuruyor. Esir düşündüğü hmm. Ve Çanakkale'nin aynı dönemde kişilerini yaşamış kişiler var burada. Ve bir küçük evet. diplomata sistem burada Yukarıdan e, kuş bakışı baktığınızda Afyon Kale ve üç tane sırada böyle baktığınızda Allah yazıyor. Allah Allah. Da böyle bir resim vardı. Yaklaşık yukarıda bir tane bir camimiz vardır. 40 tane direği vardı. Bir sayarsınız 39, bir tane sayarsınız 40 geri. Cami böyle içeri girdiğiniz zaman kare. Övür türlü baksınlar böyle böyle dikdörtgen. Allah Allah. O caminin de bir özelliği. Bir saydığım kısmı caminin şeylerinden kaynaklıdır. Böyle Hı, büyük ağaçlar var. Hı. Bir sen önce yapmışlar 39 sene yeterliymişler. Direkt içeri çıkarmışlar. Ertesi gün geldiklerine bakmışlar ki direkt içerde yatıyor. Ben Afyon'da konuştuğumuz değil mi var? <gülüyor> Sonrasında tekrar kaldım içerine ve o direkt dib tarafta bir yerdedir Onun karşısında battak kazın Seyit, battak kazın soyundan olan kişiler vardır. Onun bir özelliği, bir yukarı çıktığın zaman yediren onlar kırklar makamı biliyor musun? Evet duyuyorum. Kırklar makamı Afyon'dadır. Kırklar ayağa ayağa. Sahibi karahisar eder burası, sahipli bir memlekattesiniz. Buraya Aynen geldiyseniz sülalenizle, torunlarınızla, arkadaşınızla, işiniz dostunuza, memur veyahut da nasıl deyip öğretmen, öğrenci neyse burada gelip dört sene kalır. Kaleye çıktıysanız yedi sene kalırsınız. Allah Allah. Ya, bu ayrıntılara dikkat edin. Böyle tamam. bir yerdesiniz. O zaman üstaden evrede doğru gidelim. Üstaden Aynen. giderseniz artık Afyonus ayırırsınız. Sizden evet. de selam götüreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah Amed abi. selam söyleyelim. Saygıda selamlar. Allah da. razı olsun. Abi senin nesil miydi? <gülüyor> Ali e, Osman abi, e, sen bize buyur e, abi. Buyur. Teşekkürler. Allah razı olsun abi daha abi. Şimdi Üstad'ın Afyon'da tecritte kaldı eve gidiyoruz. Evet. Tecritte kalıyor orada, yetmiş küsür gün Evet. Değil mi abi? Yakında da cami var herhalde. Ya Ali abi bu enki şavkı kapıyı ver diyorlar. Ne demek oluyor? <gülüyor> ne diyorlar? Enki şavkı kapıyı ver. Sanki enki oradaki gibi bir şey. Aynen. Şavkı Aynen. ışık mı oluyor? Şavkı ışık. Şavk ışık oluyor. Ha, kapıyı verdi herhalde o kendi ağzı öyle Aynen. mi? Aynen aldığı bir e, şey. Afyonlar e, maşallah çok da sahip çıkıyor afyona. Kime denk gelsek? Evet. Abi buranın <gülüyor> havası şey ettiğin seni merdi olur diyorlar Ali abi. Aynen. Aynen. Şimdi sayıbı Nusif hafetlerinin kalmış oldu, yer burası. Anahtar ne kadar olacak? Bir şey yazıyor şimdi şey yazıyor. Şimdi ilerleyen göreceksiniz. Siz burayı bulamazdınız. Bulamazdık Ali Osman abi. Yok. Vallahi. Ben Barlı'ya da gittim. Böyle mi? Oralara gittik de evet. buraya gelmemiştik. Maşallah çok güzel ya. Kalmış olduğu yer burası. Hay maşallah. Burada o var ya kartadaki anahtarı maalesef vermemişler Arkadaşlar anahtarı. Allah yok Allah. diyorlar. Eee şey, görürsün da yok. Demek aslında burada ev hapsinde tuttular. Ha? Burada. Allah Allah. Burada işte ev hapsinde tutulurken Ahmet abinin bahsettiği size anlat. Evet. Burada kalırken sabah namazını bulmak için yani buradayken imaret camisi yani buradan aşağı yukarı 500-600 metre ilerde hmm, oraya gidiyordu oraya gidip namazını kılıp geldiği söyleniyor Geldi. ve ayrıca şu ileride türbe camimiz var türbe caminin yanında bir camimiz daha var evet bir vakitte oraya namaz kılmaya hmm. gittiği rivayete eyvallah abi bay be Tek mi kalıyormuş hala burada? Burada tabii. Üstad, o da hapiste işte tek. Kapıda herhalde birileri bu duruyor. Çıkmasın o zaman, diye. O dönemin dönemine evet. Bu döneme göre diye. insanların halkta çok aşina eser olması diye. Evet. Üstad hep böyle evet. ağaç ve ahşaplı yerleri buluyor ya Fatih evet, Han'da. Zaten bu muhtemelen şimdiden, yine evet ahşap özelliği çok olan bir yer. Dediğiniz gibi Uskparta bar. Evet, Uskparla da öyle yine. Barla da öyle. Hep ağaç evler. Yani kendi de ağaçta kalıyor Hı -hı, zaten. Ağaçta kalıyor. Yazılarını ağaçta yazıyor. Aynen öyle Ali abi. Şeye çıktığında, o, Sam Tepesine çıktığında evet orada da Aynı şekilde ağacın üstünde yazıyor. Çok şükür. Neyse burayı da gördük. Çok ya şükür ya. Gelmiş oldunuz. Gelmiş yani. olduk e, vallahi abi. Siz çok... tanımış oldunuz. Allah razı olsun. Ben sizin geldiğinizde burayı açtırdım. Olur olur inşallah Ali abi. Ama <gülüyor> memnun olduk yani. Burayı ben görmem bile çok memnun oldum vallahi Ali abi. Çok sağ sağolasın ya. Yani. Olur inelim abi. Bize kâfi geldi Ali abi. Teşekkür ederiz. Peki. Seni de yormayalım abi daha, abi daha fazla. Tarihi anlattım. Ahmet abi yazdı. Tarihi, <gülüyor> Tarihi yazdı. Tarihi. <gülüyor> Siz paketleri alalım Haya abi, bir sade isteyelim ondan sonra. Evet Ahmet abicim, biz geldik. Ahmet abi. Biz donanşık geldik. Çok iyiydik. Allah razı olsun. Herabire gördük. İkisi var herabia. Vallahi çok evet. memnun ettiniz. Evet. Özellikle o üç saatin kaldığıyı gördük ya. Karı sar karısı yıkılır gelir. Sürük bir yerden dökülür gelir. yayladan gelir güzel gelir. Yayladan Yürüyemez. Yakar gelir. Allah Allah. Eskiden böyleydi. Mesela karı sar karısı yıkılır gelir deki maksat o zamanki bir böyle genç bir ikisi bir kıza aşık oldu. Evet. Sizin gibi yaşlı böyle ben yaşlı o, o zaman, şartları biliyorsunuz, olasılığa da aynasını ise vermemiş. Hmm. O zaman onun üzerine, işte, biraz böyle, o zamanki gibi verilmiş olduğu gençliğin sarhoşluğuyla kalenin oraya çıkayım Oradan atayım kendimi. Sonradan olacak işte, o dönem şeydi. Oradan tam böyle çıkarken kaleden bakmış ki, daha kaleye çıkmadan kaleyi yıkılıyor diyormuş, geri dönmüş. Ee... O gün, o türküyü yakmış. O gün, tamam, gün kalesi her kalesi yıkılır gelip. O zaman <gülüyor> oturuyordum ben. Sizin burada gençliğini gördüğümde, Arkadaşlar, ya benim arkadaşlara bakıyım benim. Buraya <gülüyor> böyle yüzdülerdi, bakıyım benim. Tamam, ama belki Cenab-ı Allah bizi karşılaştıracak. Demek ki... Demek ki haberi abi. Bunda da bir şey Aynen, var. Öyle. Bir Allah razı olsun. Bunun da bir mucizesi. Allah razı olsun. Memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür